Sesim geliyordur inşallah. Şimdi e, bu e, kardeşler benim bir sorum olacak. İmam Hanifi'nin inancına göre Allah nerededir sorusunu sorsak bu kardeşlere nasıl bir cevap verir acaba? İhtikatta maturidi ve ve amelde Hanife olan kardeşlere. Peki şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. İmam Hanife'nin Fukul Ekber kitabının 44. sayfasında İmam Hanife'nin 5 eseri adlı bir kitap var. Bu kitabın 44. sayfasına baktığınızda İmam Hanife Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir hadis-i şerefi delil getiriyor. Bu halde ben üstümde geçen. Hadis şöyledir. Sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir cariye getirip, onu azat etmek istediğini söylüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da cariyeye soruyor, ben kimim? O da diyor ki, andolsun ki sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyor ona tekrar, peki diyor, Allah nerededir? Cariye eliyle göğü gösteriyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, o müminedir, onu azat et. İmam Ebu Hanife bu hadisi delil getirerek, kendi kitabında, kim diyor, Allah nerededir, yerde midir, gökte midir, ben bilmem derse, kafir olur. Ve onun izinden geldiğini söyleyen İmam Maturidi, Kim Allah göktedir derse, kafir olur diyor. Bu aradaki o kadar büyük bir çelişkidir ki, Allah muhafaza, bir tarafta İmam Ebu Hanife peygamberi del de getiriyor, bir tarafta Maturidi'ye bakarsanız, İmam Ebu Hanife'ye kafir diyor. Başka söyleyecek bir şey mi yok inşallah? Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Şimdi e, Maturidi'ye kadar bütün Hanefi'ler e, az önce kardeşin söylediği gibi iman etmişlerdi. Yani e, Muaviye bin Hakeme Sülemi e, ismindeki bir sahabe. E, rivayet ediyor. İmam Müslim'in sahihinde geliyor o rivayet. E, son dönemlerde Kevseri e, Muhammed Zahid Kevseri adında bir zındık e, ve onun takipçileri tarafından bu iş o kadar sulandırılmıştır ki sahabelere hakarete kadar Enes radıyallahu anh'e bunak diyorlar. Bakın bunlar da Hanefi alimi sözde. Sahabeleri itham etmeye başladılar artık. Ee, bu düşünce Allah Azze ve Celle'yi kendisinden daha fazla tenzih etme e, hissiyatına dayanıyor. Mesela bir cehmiye fırkası çıktığı zaman yani Allah Azze ve Celle'nin e, sıfatlarını aynı maturidi gibi tevil eden fırka çıkışı şöyledir. Eğer biz Allah Azze ve Celle'nin kelamı vardır dersek, onu mahlukatına benzetmiş oluruz diyerek Allah'ın kelamını inkar etmiştir. Daha sonra istivasını inkar etmiştir. Hatta şunu dahi söyleyebilmiştir. Bakın Ali'ül Kari, Hanefi alimi olan Ali'ül Kari, Fukulekber şerhinde söylüyor bunu. Cehim bin Safan o kadar ileri gitmiştir ki, Şayet elimde imkan olsa bütün Kur'an mushaflarından ''Errahmanu alel arşisteva ayetini siler kazırdım.'' diyor. Yani onların hazımsızlıkları bu dereceye varmıştır. Maturidi de e, bu konularda e, cehmileri, cehmileri takip etmiştir. İtikadi noktada mürciye ile de e, bağlantısı vardır maturidiliğin. Yani iman e, kalb ile tasdik, dil ile ikrardan ibaret. Azaların imanda, azaların amelinin imanda herhangi bir rolü yoktur der. Halbuki e, iman e, hem dil ile hem kalp ile hem de azaların ameli ile bir bütündür. Sahabelerin itikadı bu şekildedir. Şimdi e, az önce 73 hırka hadisinden bahsetmiştik. E, ve kurtulan, ateşten kurtulacak olan yegane fırkanında peygamber aleyhissalatü vesselam ve sahabelerinin yolu, yolu üzerinde olanlar olduğunu söylemiştik. Şimdi sahabelerin yolu nerede bir araştıralım bu konuda. Bu konuda e, İmam Lalka mesela Şerhu Usul İtikad Ehli Sünne isminde muazzam bir eser yazmıştır. E, İbn-i Bat'ta e, El-İbane adında e, sahabenin e, itikadını ortaya koyan bir eser yazmıştır. E, Ebu Bekir Sefil gibi bir kısım insanlar son dönemlerde mesela e, modern dünyada İslami Duruş adlı kitabında e, Abdullah bin Ahmet bin Hanbel'e o kadar yüklenir ki Sırf Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, Allah Azze ve Celle dünya semasına nuzul eder, Allah Azze ve Celle'nin eli vardır gibi rivayetleri nakletmesi sebebiyle e, onu sapıklıkla itham eder. Halbuki yaptığı şey sadece Allah Resulü'nden gelen hadisleri e, nakletmekten ibarettir. Biz Allah Azze ve Celle'ni bakın e, tekrar ediyorum. Tevil. Yani herhangi bir yoruma gitmeden sıfatlarını kabul eder iman ederiz. Yani sahabiler böyle yapmıştır. E, bu şekilde iman etmişlerdir. Tatil etmeyiz. Yani Allah Azze ve Celle elim var diyorsa vardır. Biz yok demeyiz. Ve teşbih de etmeyiz. Herhangi bir mahlukatına da benzetmeyiz. Bunlar aklın anlayacağı şeyler değildir. Teslim olunması gereken şeylerdir. E, i̇nsanlar Akıllarıyla kitap ve sünnetten delile dayanmadan yorumlara gittiği için ümmet fırkalara bölünmüştür. Yani ihtilafın kaynağı insanlardır. Vahiyde ihtilaf yoktur. Nitekim Nisa suresinin 82. ayetinde şayet bu din Allah'ın gayrından gelmiş olsaydı pek çok ihtilaf bulurdunuz buyuruyor. Ve ihtilaf vukuunda da Çözümün nasıl sağlanacağını yine Allah Hz. Nisa suresinde beyan etmiş. Herhangi bir hususta ihtilaf ederseniz hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün buyuruyor. Hükmü Allah'a ve Resulüne döndürmekten kaçınanların ancak münafıklar olduğu Nur suresinde beyan edilir. Ya, Sümeyye yazdı mesela bak oraya. E ben kızmıyorum da kızacak bir şeyimiz yok. Kızmaya da hakkımız yok zaten. Yani mevcut kültür bu şekilde geliyor. Ben diyorum ki üzerine basa basa Allah Azze ve Celle ayetinde buyuruyor. İhtilaf okunda hükmü Allah'a ve Resulüne döndürün. Tatarhaniye'ye, Milel ve Nihal'a veyahut da bir başka kitaba döndürün demiyor bakın. Mesela eee bu kitaplarda öyle şeyler vardır ki yani ben burada e, zikretmekten utanacağım hususlar var. O yüzden yani fıkıh kitaplarında öyle hatalar var. Öyle e, yanlış kullanmış sözler var. Mesela şafiiden geçenin e, biraz hafif dile hafif gelenlerini söyleyin. E, şafiiden Hanefi'ye geçenin kafir olacağı fetvası verilmiştir. Hanefi'yken Şafi'ye dönenin e, kafir olacağı e, Ondan sonra hanımının boş olacağı gibi fetvalar da verilmiştir. E şimdi biz bunları e, kül yutar gibi yutamayız yani. İlme dayanmayan şeyleri o yüzden e, öne koymanın, ortaya koymanın bir anlamı yok. Allah ve Resulünden. bunlar müevvel Yahudilerin uydurmaları o kitaplara sokmalarıdır hangileri yani siz bunların e, Yahudilerin sokması uydurması olduğunu kabul ediyorsanız atın bu kitapları hiç itibar etmeyin kaynak olarak ortaya koymayın o zaman biz onu söylemiyoruz bakın da ve sünnete uyanını alırız, uymayanını atarız. Mesela bu kadar basit. Bugünlük inşallah e, bu kadarla yetinelim. E, bütün meseleleri konuşalım. E, Bugüne sığdıramayız, bu geceye sığdıramayız zaten. Allah azze ve celle izin verirse eğer sizler de arzu ederseniz biz bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışırız. Ama e, dinlemek istemezseniz o da sizin tercihinizdir. Buna da biz e, müdahale edemeyiz. Biz yalnızca tebliğ etmekle, bildiklerimizi aktarmakla mükellefiz. Dinediğiniz için teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hayırlı geceler diliyorum. Bunların bence iyi ortaya çıkması gerekir. Yani sıfatlar mecaz mana yüklenir mi? Mecaz ne manayı geliyor? Acaba mecazi derken sıfat iptal ediliyor mu? Mecaz derken ama aynı mücessimelerin veyahut da müşebbiyelerin yaptığı gibi mi yapılıyor farkında olmadan? Bunun bir izahını yapabilirsen gerçekten memnun olacağız hemenler abi. Ondan sonra belki bir iki daha bir şey var kafamı takılan ben not almıştım. Buyur mikrofon e, vereyim size inşallah. Sadece mecaz yüklerken sıfatları e, iptal edilmiş oluyor mu? Mücesre veya de diğer e, dallef fırkalar gibi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allah razı olsun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve bereketu. Son olarak... Ee bu konuda bir iki itlimde söyleyip müsaadenizi isteyeceğim de yine. Ee, az önce söylediğim şeyleri tekrar etmek durumundayım. Yani sahabileri inandığı gibi inanırsak elbet hidayet bulursunuz. Ee, ayeti mucibince. Bakara suresi 137. ayetin mucibince. Ee, Sahabelerin inandığı şekilde inanmamız gerekiyor. Hidayeti istiyorsak, arzu ediyorsak sahabiler böyle mecaz gibi yorumlara gitmemişlerdir. Sadece geçen günlerde birisi e, nesa nesiye e, sıfatın yani unutmak fiilini e, onlar Allah'ı unuttu. Allah da onları unuttu. Burada unutmak Allah'a izafe ediliyor. Dolayısıyla e, bu gibi şeyler tevil edilmelidir şekilde e, ciddiye alınabilecek bir e, itiraz geldi. Bu da şu şekilde Nesiye kelimesi e, Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de e, sadece unutmak anlamında değildir. Terk etmek anlamına da gelir. Yani e, Nisyan mesela terk etmek manasında kullanıldığını gösteren e, Taha suresinin 115. ayetinde Olsun, bundan önce Adem'e ahit yükümlülük verdik ve nesil etti. Yani ahdi yükümlülüğü terk etti. Yine secde suresi 14. ayetinde. O halde tadın azabı bugününüze kavuşmayı nesil ettiğiniz yani unuttuğunuz bugününüze kavuşacağınıza dair imanı terk ettiğiniz için doğrusu biz de sizi nesil ettik. Yani azab içine terk ettik. Eee... Yine aranızdaki fazlı nesih etmeyin, unutmayın. Yani aranızdaki fazlı terk etmeyin. Bakara 237 ayeti. Ee, yine Bakara suresinin 106. ayetinde. Ayette neyi nesheder veya mumsihâ. Yani onu insa edersek. Yani onu nesetmeyip terk edersek. Bırakırsak. Olduğu gibi bırakırsak. Bunun gibi anlamlarda da kullanılmıştır. Ee, dolayısıyla e, bu şekilde var bir şüphede zahil olmuştur. Ee, Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında e, beyan ettiği, yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerinde e, Allah'ın vasfı olarak beyan ettiği de geldiği gibi iman etmek gerekiyor. Hiçbir mahlukatına benzetmeden, tevil etmeden, yoruma gitmeden, e, tatil etmeden, o sıfatları iptal etmeden aynı sahabilerin iman ettiği gibi iman etmemiz, sahabilerin e, tek bir ümmet olduğu gibi e, vahdet ümmeti oluşturmamız gerekiyor. Eğer e, biz size İmam Şafii ne dediyse onu alın, neyi terk ettiyse onu bırakın diyorsak bu itamınızda haklısınız. Hey Nikli Kardeşim! Ama biz diyoruz ki Allah'ın kitabında ve Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetinde ne varsa onu alın, neyde buna zıtsa onu terk edin. İsterse bu İmam Şafi'den gelsin, isterse bir başkasından gelsin, hiç fark etmez. Sizlere hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.